Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın Günaydın Evet e özellikle çevre mücadelelerinin çok yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Seslerin giderek yükseldiği, direniş alanlarının giderek genişlediği günlerdeyiz. Kazdağları'ndaki nöbet devam ediyor. Aynı şekilde Fatsa'da, Alakır'da, Salda Gölü'nde, Otte ormanlarında Cerattepe'de, Kuzey Ormanlarında, Muzurda, Murat Dağında, Askyuva'da kal, yer kalmadı. E, yer kalmadı, evet yani Türkiye'nin bütün coğrafyalarını kapsayacak şekilde e, nöbetler, işte tüm e, ormanları, dağları, ovaları, e, suları. gölleri, suları. E, kurmak e, adına e, devam ediyor. Tabii bunlardan bir tanesi bizde programlarımızda geçmiş dönemlerde sıklıkla e, yer verdik ama son dönemde oradaki gelişmeler e, her geçen gün değişiyor. E, o yüzden e, yine bir kez daha bu konuyu e, gündeme taşıyalım ve bugün yine biraz Hasan keyfi konuşalım evet. istedik. Evet, Hasan keyfi e, malum e, artık inşaat tamamlandı, baraj kapakları ne zaman açılacak? diye konuşuluyordu. Hava çok yağışlı olduğu için ilk etapta planlanan tarih devamlı ertelendi. Evet. Ama şimdi yavaş yavaş deneme amaçlı hı hı. su tutmaya başladığı bir ilk en yakındaki olan köyün hatta evet. yavaş yavaş suyun altında kaldığını öğreniyoruz ama hani bunu öğrenmek için de e, açıkçası ne bir gazeteden ne bir e, televizyondan bir yerlerden öğrenmek mümkün değil. Ancak bağımsız bir takım kaynaklardan e, öğrenmek mümkün. Çünkü e, maalesef Hasan Keyif'e e, hak ettiği... E, ilgi e, de gösterilmediğini söylemek lazım. Doğru, evet. E, şimdi orada e, ne olup ne bitiyor son durumla ilgili bilgileri telefon attığımızda bir kodumuz var Hasan keyfi yaşatma girişiminden. Ercan Ayboğa e, telefon hattımızda Ercan günaydın. Günaydın. Gün, günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sen de hoş geldin tekrar yayınımıza ee, şimdi e, Hasan Keif'de e, sona gelindi diye tabi e, yani işte daha e, devlet kaynaklarım diyelim Anadolu Ajansı e, gibi e, kaynaklardan e, sona gelindi yani bu haberler peyderpey aslında. Yapılıyor böyle işte haftada bir, birkaç haftada bir bu tarz haberlere rastlıyoruz. Şimdi en son durumda baraj kapaklarının kapatıldığı ve orada su tutma, ilsu barajı için su tutma girişimlerinin başlatıldığı ile ilgili bir takım bilgiler aldık biz bölgedeki aktivist arkadaşlardan, bu işin hala peşini bırakmayan insanlardan ama yani genel resmi görelim istedik Hasan Keifte şu anda ne oluyor, ne aşamada? Geçtiğimiz haftalarda orada yangın çıktı. Bazı patlatma aktivitelerinin yine devam ettiğiyle ilgili bazı haberler düştü. O yüzden yani genel çerçevede bir değerlendirme almak istiyoruz. Hasan Hasankeyf'te ne oluyor, ne bitiyor? Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bunları senden dinleyelim. Evet, son haftalarda gelişmeler devam ediyor. Evet. Değindiğiniz gibi kritik bir noktaya geldik. Devlet Su İşleri Deseyi su barajına su tutmaya başladı. Devlet Deseyi doğrusu başladıktan tahminen 16 gün sonra bir açıklama yaptı ve deneme amaçlı su tutulduğunu söyledi. Biz halbuki 23 Temmuz'da bunu duyurduk. Sonra açıklamalar yaptık. Uydu görüntüleriyle bunu gösterdik çok gecikmeli olarak desteği bir açıklama yaptı yereldeki halka işte deneme amaçlı su tutulacağı falan denildi Hı. ama insanlara da doğru dürüst bilgilendirme yapılmadı görüştüğümüz insanlar evet bir başlayacağız dediler ama deneme amaçlı vesaire vesaire ee, onlar da belirsiz yani tam suyumuz köyümüz tam su altına kalacak mı kalmayacak Hı -hı. mı gibi bir durum. Uydu görüntüler bir 15 metre kadar tahminen 15-20 metre kadar suyun yükseldiğini gösteriyor son uydu görüntüler. Dün gelen haberlerle e, baraj gölündeki suyun e, Kelekçi isimli köye ulaştığını Kelekçi e, su Barajı'ndan akşi yukarı giderseniz 30 kilometre kadar ileride. E, Batman il sınırlarına dayanmış. Yani böyle hmm. Siirt'i geçip böyle bir durum söz konusu. Hatta yolu ee, da e, kapatmış galiba. E, Siirt tarafındaki e, yolu da kapattı. Yani e, su tutma nedeniyle hmm. e, yolun da kapandığı söyleniyor. Ona dair bilginiz var mı? Evet. Aslında yol bir e, e, Botaney'nin Nehri'nin Dicle'ye aktığı noktadan hı hı. başlıyoruz. Ee, Dolayısıyla oradan itibaren e, Lusuf Barajı'na kadar e, nasıl diyelim e, vadi içinden geçiyor. E, evet. Su tutulma başladıktan beri aslında yol tutuldu da dün e, biraz daha e, su yükseltildiği için araçlar dün orada mahsur kalmış. Öyle hı. haberler geçti. Görüntüler Yeni bir yol var. da yok galiba insanların alternatif olarak kullanabileceği. Evet. Henüz Açılmadı. E, açılacağı denildi ama e, çok detaylı bilgi yok. Hı hı. E, yani böyle, bu şeyi gösteriyor. Yani devlet desteği orada e, toplumu, kamuoyunu, yerdeki insanları doğru dürüst bilgilendirmeden suyu yükseltiyor. Bu çok riskli bir durum. Hı. İnsanların hayatını tehlikeye, tehlikeye atıyor. Bu ilk değil. Yani desteği daha önce... Bir çok baraj projesine de böyle hareket ediyor. Bir yerde bir sitede açıklama yapıyor, diyor ben görevimi yaptım ama böyle olmaz. Yani Hı -hı. bir sorumsuz davranış olarak görüyoruz. Hasan keyfe gelis, şunu demek istiyorum su tutmaya başlandı. Bunun deneme olmuş amaçlı demek eksik kalır çünkü tutuldu yani deneme Hı -hı. denince şey deniliyor işte. Şimdi tutuldu birkaç ay böyle kalacak, sonra devam eder veya tekrar boşaltılır, tekrar doldurulur. Bu böyle olacağını çok tahmin etmiyoruz ee, Daha önceki baraj projelerinde de Bir tutuldu mu yavaş da olsa Yükseliyor su Deneme, Dememek la, daha doğrusu olur Hasankeyf'e gelirsek Hasankeyf'lerin Çoğunluğu halen ilçede e, işte e, Hasankeyf'lerin Yine Hasankeyf'e taşınması Olayı başlamadı Yine Hasankeyf'de yaşayan Birkaç insan var özellikle memurlar falan ancak e, bu başlamadı. Bunun nedeni de Yeni Asenkil'deki konutlardaki sorunlar. Yani hmm, zeminde kaymalar var. olduğu söyleniyor. Kaymalar var, e, kolonlar da e, dökülme var. Demiri görebiliyorsunuz. İçme hmm. suyu halincikti bir sorun. E, Tabi ilerleme var, ama bu çok geciktiriyor projeyi. E, şirketlere yaptırmışlar ve taşerona verilmiş e, bu yeni konut e, projesi. <gülüyor> Evet evet Türkiye'nin çok yerinde olduğu gibi evet. e, Yani e, Kurallara, kriterlere uyurmadan e, Yapılıyor bir, de bir sürü para alınıyor insanlarda insanlar borçlandırılarak Hasankeyf'e yerleştiriliyor Onu da söylemek lazım Bütün Hasankeyf'ler evet. zaten hak sahibi olmadı Hasankeyf'in Biraz doğusundaki o yeni büyük köprü Hasankeyf 2 köprüsü daha bitmedi bitecek Biteceğini söylediler Ama halen Devam ediyor Durum böyle hı hı. E, bir şey daha söylemek istiyorum bu Buyurun. şeyle ilgili Ercan Bey. Şimdi mesela dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir yazılı açıklama evet. yapmış. Ve işte tamamen su altında kalacak Hasankeyf ilçesindeki yeni yerleşim yerindeki konutların inşasının tamamlandığını belirtti diyor. Ama siz ve bizim de başka ulaştığımız kaynaklar tamamlanmadığını söylüyor. Ayrıca 700 kadar aile söz konusu. Bunların pek çoğu şu anda yerleşebilmiş değil. Fakat buradaki açıklamalar sanki hani anahtarlar bile herkes yerleşti hmm. ve hiçbir sorun yok. Hatta yani işyerlerin anahtarlarını bile hak sahiplerine teslim ettik diyor. Buna dair sizin bilginiz var mı? Yani bu 700 aile hakikaten sizin de dediğiniz gibi bir kısmı hala Hasan Keyif Deme yoksa yeni yere taşınabildi mi? E, ailelerin eziç çoğunluğu e, daha Hasankeyf'te yani insanlar, e, dükkanlar orada, yani henüz taşınmamış. Anahtarlar vermiş olabilir ama kendi sahipleri e, halk orada değilken oraya gitmez yani. Evet. Yani turist de az da olsa geliyor, e, günlermda Hasankeyf. Turist de o e, Hasankeyf'in kendisine geliyor yukarı çıkmak istemez şu an durum öyle ee, tek tük. şimdi yapılar temel olarak elbette 2-3 ay 4 ay önce bitti de bu eksikler tamamlanmadı sorunlar evet. var ee, vesaire vesaire mağdur ediliyor yani yaşanabilecek aslında. durumda değil şu anda o üstten böyle bir takım fotoğraflar çekilmiş ee, sanki bir hani biz emlak projelerinden falan <gülüyor> çok alışığız. Evet. Ee, böyle yeni yaşam başlıyor Hasankeyif'te hmm. e, gibilerinden ve tabii e, Bakan Demirli de dahil olmak üzere e, başta olmak üzere işte yatay mimari uygulanmış 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik müstakil modern evlerde konforlu bir yaşam sürdürülecek. Gibi evet. şeyler Ama öbür söylüyor. tarafta hem geçtiğimiz günlerde o yaşanan yangının hem de malum o su tutma görüntülerinin uydu görüntülerinin orada yaptığı tahribatın büyüklüğü gözüküyor o uydu görüntülerinde. Keşke Tek derdimiz Batman'da yatay mimariyle <gülüyor> <gülüyor> yine Hasan evde evlerin yapılmış olsaydı. Ama maalesef derdimiz bu değil. Derdimiz çok daha büyük çerçevede bakmak lazım. Bu kapsamda Ercan Avrupa'nın çeşitli kentlerinde bazı sanatçılar, bazı Civil aktivizm etkinlikleri yaptılar. Bu Hasan Keyif'te olup bitene dikkat çekmek için. Bunlar etkili oldu mu? Nerelerde? Ben Fransa'yı, Almanya'yı hatırlıyorum. Onun dışında da oldu sanıyorum. Bunlar etkili oldu mu biraz daha yani Avrupa'da bu işlere aslında hassas olan kamuoyu bu Hasan Keyif'in ne kadar önemli bir mesele olduğunu biliyor ama yani biraz dikkat çekilebildi mi Avrupa kamuoyunda? Kısmen diyelim istenilen düzeyde değil hı hı. Bir eylem etkinliklerimiz vardı Haziran ve Temmuz ayında 3. İşte küresel Hasan Keyif Günü e Sonra büyük atlayış vardı hı hı. Her defasında 20-30 yerden insanlar katıldı Küçük aktivistler, gruplar Ayrıca bir sanatçı grubu işte Avrupa'nın büyük müzelerini Dolaşıp sanat performansı Yapıyor Bunlar kısmen etkili oluyor, tam istediğimiz düzeyde değil. Ee, ancak basının bir çoğu zaman zaman böyle haber yapıyor, ama çok ön planda değil. Hı hı. Ee, arada bir, işte biraz söylemekten bazen oluyor, bazen kendi başına bir şeyler yapıyorlar. Olumlu haberle, yani bizim açımızdan eleştirel haberler de çıkabiliyor. Ama istedikleri düzeyde değil. Sanatçıları alıp almayacağı, daha fazla katmak için uğraşıyoruz. Ama henüz bir e, kamuoyuna açıklama yapacak düzeyde bir noktada değiliz. Evet. Buradaki kamuoyunu da bu yaz da geçirelim. Tekrar daha fazla harekete geçirmek istiyor. Zaten su tutmayı tam yaz boşluğuna getirdiler. O da bizim için tabii ki bir dezavantaj. Ancak evet. Bir kesinti oldu herhalde. Hattan düştü galiba değil mi? Tekrar evet. bağlanana kadar biz evet. <gülüyor> devam, edelim. devam edelim istiyorsanız. Evet. Bir de şöyle de bir şey var Pelin. Hı -hı. Yani tabi şimdi taşeron demin Ercan Bey de söyledi. Şimdi taşerona verilerek bu konutlar yapılıyor. Biz yani şu anda güncel durumdan bahsediyoruz. Evet. Mesela Bakan Pakdemirli 500 milyon liralık yeniden yerleşim ödeneğinin TOKİ Başkanlığı'na aktarıldığını da belirtmiş. Hı -hı. Şimdi ee, yani bunu takip etmek gerçekten aktarıldı mı? Bu evet. miktar oradaki yerleşim yerine ne şekilde dağıtılacak falan bunlar da belli değil. Bunları da sorgulamak başı başına Gerekiyor. bir dert. Gerekiyor evet bundan sonra tabii yani buradaki hem e, çok ciddi o kültürel, tarihi, doğal varlıklara yönelik yapılmış bu e, vandalca... E, ...tahribatın ötesinde... ...tabii burada o yeni e, konutlarla birlikte... E, ...gelecek dönemde neleri konuşuyor olacağız... ...o da işin e, farklı bir tabii, boyutu olacak gibi görünüyor. yani çünkü bir... On, ...yani e, bunu söyleye söyleye... E, ...dilimizde tüy bitti ama tekrar tekrar söylemek lazım... ...12 bin yıllık bir tarihten evet. bahsediyoruz... ...müthiş bir kültürel mirastan bahsediyoruz bunu... Ee, yani dünya çapında bir değer. Yani biz şimdi orada yaşayan halkı derdine düştük. Bu da çok hı hı, önemli. Hı. Sular altına kalacaklar, yaşamlarını nasıl sürdürecekler, evet. tarlalarını e, kaybedecekler. Artı tabi barajla birlikte bütün bölgenin e, kliması da değişecek, değişecek. Evet. E, Çok büyük bir barajdan bahsediyoruz Hani hep güç olarak e, Söyleniyor Yılda ortalama 4.12 milyar Kilowatt bölü Saat enerji üretecek diye Ama e, başka büyük mesela Artvin'de de öyle olmuştu e, Öyle bir alanda su tutuluyor ki O e, bütün iklimi değişiyor Mesela Şam fıstığı Atıyorum orada ...şan fıstığı yetiştirilebilecek mi? Bunun cevabını evet. veren yok. Evet, evet. Şimdi tabii Ercan tekrar telefon hattımızda tabii şey de çok önemliydi demin senin söylediğin bu devlet su işleri burada su tutma işte denememi yapılıyor yoksa gerçekten artık baraj için başlandı mı faaliyetlere? Bunlarla ilgili 16 gün sonra açıklama yapılmış olması da tabii çok trajik mi diyeyim? Tabii. Yani kamuoyundan yani çok, ciddi çok bilgi... Durumda saklanıyor. Ayrıca da burada yine Hasankeyf ve Dicle Vadisi suları altında kalmasın diyen yurttaşlar da geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından darp edildiler. Işte İtitliler, Evet, Yani doğayı artık bu ülkede tahrip etmek, yok etmek suç değil ama buna ses çıkarmak suç maalesef. Ercan, biz biraz sen tekrar bağlanana kadar bize bir iki yeni not vermeye çalıştık. Lütfen sen kaldığımız yerden devam et. Evet, e, faaliyetlere, kampanyalara geldik. E, bir aydır e, çalışmaları e, Hasankeyf Koordinasyonu adı altında e, koordine ediyoruz. Yani Ben kendim Hasankeyf'i yaşatma girişimdeyim ama 5 Temmuz'da çok sayıda kuruluş, 13 tane en az bir araya geldi. O günden beri birlikte çalışıyoruz. Birçok çalışma Hasankeyf Koordinasyonu adı altında yürüyor. Bu olumlu, yani Hasankeyf'e... E, sadece Lijne Vadisi'nde yaşayan diye Türkiye'nin her yerinden gruplar, insanların katılması bu kritik bir nokta. Dediğiniz gibi oradaki kültürel miras e, Türkiye'yi Orta Doğu'ya aşan bir miras e, yapılan tahribat, yıkım korkunç boyutta. En yani son videolar gösteriyor. E, hı hı. Kalenin etrafında inşaat makineleri gidiyor, geliyor, araçlar sanki bir inşaat alanındasınız gibi. E, sen yani bunu gördükçe neler kaybettiğimizi daha iyi anlayabiliyoruz. E, patlamalardan bahsettiniz de patlamalar iki yıl öncesine ait görüntülerde tekrar hmm. paylaşıldı. Hmm. Elbette gündemde olduğu için tabii ki insanlar ilgi gösterdi. E, yangına ilişkin e, şunu diyebilirim. Yangın 21 Temmuz'da oldu. Bu da önemli gelişme. Hmm. E, sonra işte hastanık konusunda yer alan TMOB. Batman'a başvurdum inceleme yapmak için ama ret edildi. Hmm. Buna yönelik yeni açıklama oldu. sonra uydu görüntüsünü paylaştık ve ciddi bir alan yani kaya, kayalık e, e, kalenin üst tarafının neredeyse hepsi yandı. Haftankir kadar büyük bir alan yok oldu. Tabii Tahir Batı tam bilmiyoruz ama ciddi. Yani çok korkunç. Şimdi devlet şöyle diyordu dese işte turizm yapacağız. İnsanlar kayakla karşıya geçireceğiz ve insanlar orayı gezecek. Ama orası şimdi ciddi bir tahrivat yaşadı. Neden, için O da belli değil. Bir de su yani altı tarih, e, turizmi gibi bir şey dönemi. uyduruldu. Mancar. Değil mi? Yani Pardon. su altında kalacağı için pek çok, yani bütün bölge, tarihi eserlerin birkaç tanesi taşındı. Ama hani gerçekten de Hasan Keyif'in ne olduğunu, nasıl bir yer olduğunu görmek isteyenin e, tüplü dalış yapması gerekiyor. Gerekiyor, evet. E, bir de e, bu geçtiğimiz zamanlarda e, sanıyorum e, CHP lideri e, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir e, görüşme e, imkanı oldu ve e, herhalde e, siyasal partilerin de Hasan Keyif için biraz daha fazla mücadele etmesini e, talep ettiniz sanıyorum. O e, girişim e, nasıl oldu ve e, nasıl bir e, cevap aldınız? Görüşme bir buçuk ay önce oldu yaklaşık hı hı. Ee, Görüşmenin kendisi olumluydu CHP komisyon kuracağını söyledi Sanırım kurmak üzereler. Ee, bir iki açıklamanın dışında özellikle ekolojiden sorumluluğu milletvekili Güzel bir çeyreğin dışında çok bir şey görmedik duymadık ee, Daha sanki e gelmediler biraz e, yani sorumluluğun olduğunu söyledik. Ana muhalefet e, birçok yerde doğa kıymına karşı duruyor. Hasan Kebildici de varsınada yapması gerekiyor dedik. Bir muhalefet durumu varsa, yani CHP zaten geç kaldı ama e, yani bu noktadan sonra bari bir şeyler yapabilir. Onun karşı durması da Etkili olabiliyor. Hı hı. Ee, başka mücadele alanlarından da görüyorsun, işte siyasi parti halkın oylarına seçiliyor. Yapması gerekiyor. Evet. Bu beklettiği için de tekrar da bir an önce harekete geçmeleri. Çünkü aslan keyif için hala geç değil. Daha sol partiler daha duyarlı. Daha bir, dur, bir duruş var. Hı hı. HDP ve diğer partilerden böyle karşı duruşlar duyduk. Ee, nevette gelelim Siz nevette mi bahsettiniz? Nevetteki Hasankeyf'te e, bizim koordinasyonla yer alan e, gençler e, dört defa Hasankeyf'e gidip bir nevte kurmak istediler Hı. Her defasında e, polis asker izin vermedi. Hasankeyf'te sanki sürekli yüzlerce polis ve asker müdahale hazır şekilde bekletiliyor. Dikkat çekmek isterim ki daha önce son 20-25 yılda hiçbir daha bu kadar polis ve asker Hasankeyif'te konumlanmamıştı yani burada çok ciddi bir korku var en küçük bir eylem etkinliğe bile izin verilmedi 14 Temmuz'da atlayışa bile izin verilmedi yani insanların suya girmesine bile yasak getirildi böyle bir abluka var Hasankeyif'te turist olarak gidebilirsiniz gezebilirsiniz ama toplu gezmek bir küçük etkinlik bir şey yapmak bile yasak bunu kırmakta ısrarlıyız ee, yani peşini bırakmayacağız Bunu söyleyebilirim Arkadaşlar genelde özellikle Bu konu üzerinde çalışıyorlar ee, Bir noktaya daha çekmek istiklet çekmek isterim ee, e, Sanım süremiz bitiyor da O da mh, Kaz dağlarındaki mücadelenin Gelişmesi 10 bin insanın yürümesi Sonucu bazı tartışmalar oldu Olumlu ee, De diyebiliriz Evet yani Hasankeyf'e Hasan benzer oldu. bir ilginin gösterilmediği anlamında mı söylüyorsunuz? Evet öyle bazı eleştiriler oldu. Evet. Şimdi ben, biz şöyle bakıyoruz. Ee, Kaz Dağları mücadelesinin gündeme girmesi çok önemli. Evet. Bizim için ve Türkiye'de herkes için kritik bir nokta, e, durum. E, bu mücadelenin e, gündeme girmesi. Diğerlerini de tartıştırıyor. Kaz Dağları ve keyif belki... Son aylarda en çok dile getirilen mücadeleler oldu olmaktadır. Elbette hepsi de önemli. Hı hı. Ee, kaz dağlarına niye bu ilgi göstermiş? Şunu diyeyim ha sanki için daha önce binlerce insan katıldığı yürüyüşler Tabii. oldu. On evet. insanın falan. Aslında on yıllardır yani, süren bir mücadele var. Ee, uzun yani uzun zamandır. 2006'da temel atma töreni yapıldı ee, ve hani o zamandan beri ki 1950'lerde başlayan bir projedir bu. Ama bir türlü e, yani bu hayata ak geçememişti. AKP iktidarına kısmet oldu. Ee, fakat hani çok hatta işte Tarkan'la Yaşar Kemal'le çok geniş kapsamlı projeler, yapıldı, e, kampanyalar yapıldı. Evet. Ama maalesef evet. bu noktaya gelmedi. Evet. Ye Kaz Dağları'ndaki yürüyüşe yürüyüşlere bakarsanız hı hı. Ah, Hasankeyf, Hasan Kef Munzur Saula Gölü vesaire dayanışma gösteren dövüşler e, sürekli gördük. Çok olumlu. Elbette bazı şeyler yavaş da gelebiliyor. Onun orada dile getirilmesi küçük çapta da olsa olumlu. Çağbastında kamuoyunda birçok insanın ikisini ilişkilendirmeye çalışması olumlu. Eşleşmeler anlaşılır tabii. Çünkü hı, ee, Hasankeyf yıkımının üst, yüz yüze Dicle Vadisi çok eğer müdahale etmesek, karşı duramazsak birkaç ay içinde bu vadi e, elden gidebilir. Böyle küstik bir noktadayız tabii. E, bir yerdeki sağlanacak başarı diğerlerine olumlu etkiler. E, şimdi şu noktaya geldik diyorum. E, bu ekoloji mücadeleleri belli başlı olanlar. Daha açık net aktif bir şekilde bir araya gelmeli, ortak bir şekilde e, taletlerini taleplerini dile getirmeli. Yürüş bu yürüş bir, bir form olur farklı şekilde. Bu önemli bir noktaya geldik. Yani onu bu önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Herkes için yararlıdır, do, gereklidir. E, bu noktaya geldik çünkü sonuçta bir devlet politikası var. Her yerde talan sömürü var söz konusu. Barajları madendir e vesaire. E burada mücadelelerin bir araya gelmesi çok önemli. Ön yargıların e, varsa yıkılması lazım. Şunu diyebiliriz. Son 5-10 yılda ekoloji mücadeleleri Türkiye'nin dört tarafında bir araya gelme başarısını gösterebildiler. 15-20 yıl önce durum böyle değildi. Bu olumlu bir gelişat e, Kazlarıyla Diğer mücadele alanlarıyla daha iyi bir araya geleceğimizi umuyorum... ...biraz pozitif bakmak lazım. Böyle bir noktada <gülüyor> şu var. Evet, çünkü umutsuz bakmaktan pek bir fayda göremedik. Biraz da umutlu bakalım. Belki iyi bir şeyler olur diyoruz. Bakalım iyi niyetimizle belki bazı şeyleri aşabiliriz bir araya gelince. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ercan. Yayınımıza katıldığın için ve verdiğin bilgiler için... ...gelecek dönemde de yapacağınız bütün etkinliklerde... ...size başarılar, kolaylıklar evet, size dileyelim. Evet, kolaylıklar dileriz. Çok zor. Doğru bir iş. Evet. Ee, Hala daha mücadeleyi evet. bırakmamış olmak evet. çok önemli. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ercan Ayboğa Hasan Keyfi Yaşatma evet. girişiminden evet. E, programımıza konuk oldu. Ve e, meseleyi de takip ettiklerine e, ama gayet de güzel bir şeyle çünkü Kaz dağları ile ilgili Hı -hı. E, bu vicdan su nöbeti başladığında On binlerce insan gitti ve Twitter'da da çok tabi destek evet. gördü. Hasan Keyf'in de ve başka yerlerinde gündeme gelmesine aslında sebep oldu. Bir de şöyle bir şey var. E, bunun tabi ne olduğunu bilmiyoruz. E, bu barajın yani Alısu Barajı'nın e, devletin açıklamalarına göre yılda 412 milyon dolar bir katkı sağlayacağı. Gerçekten böyle bir rakam var mı? Hmm. E, ya da bu katkı e, nereye? E, gidecek evet. katkı nasıl sağlanacak Bu hani elektrik üretimi Katkısının parasal kaynağı da Olabilir karşılığı da olabilir hı hı. Ama genelde gördüğümüz hı. Ve bu programda da e, Başka vesilelerle de e, Dile getirdiğimiz şey Varajların e, Çok kısa ömürlü olduğu Ve aslında e, Verilen o istatistiklerin Rakamların e, Aslında ihtiyacın ee, tam olarak da karşılamadığı yani evet. gö gösterilenin daha fazla bir elektrik talebinin olduğuna e, yönelik e, bilgileri de paylaşıyoruz. Evet. Ee, bakalım o, ne olacak? Ne olacak? Evet bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.